Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ nehtedî el-evlâne hedâna Allah ve ma tevfîkî m'atisâmi illâ billâh leqâd jââet rüsûl-ü rabbina bilhak sallu alâ rüsûlünâ Muhammed Allah'ım sallallahu sallu Muhammed Allah'ım sallallahu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 Sizin kalbinizi yatıştıracak, ızdıraplarınızı teskin edecek, bütün bunalımlarınızı giderecek bir haldir o sekinet. Allah Teala indirir onu böyle. "Hulle dencele sekinete fi kulubil mu'minin li yizdadu imanan ma imani." Olan imanınızın imanınıza da takviye olsun, nuru artsın diye. Kalplerine müminlerin sekinet indirir Allah Celle Celalü. O sekinet indiği zaman o bir yatışmadır. O yatışma geldiği zaman dünya yansa senin samanın yanmaz namazın bozulmaz huzurun bozulmaz orada ortalık yıkısa sen sağına dönüp de bakmazsın nasıl de, diyoruz ki ulemadan evliyadan öyle zatların namazını anlatıyor imam gazali ihyada huşu edenlerin bahsinde ne diyor zelzele olmuş caminin yarıdan arkası yıkılmış da mübarek hiç duymam. namaz bittikten sonra buraya ne olmuş diyor çıkarken enkazı görüyor yani halbuki bulunduğu caminin yarısı yıkılmış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 İlim meclisine değer vermek Allah'a değer vermek. Çünkü bunlar Allah Teala'nın tazim ettiği meclislerdir. Hümculeşai onlar benim meclis arkadaşımdır. Men calesa alimen fe kennehu nebiyen. Bir alimin sohbetinde oturan sanki bir peygamberin sohbetindedir. Muhammed Mustafa buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Men calesa alimen nebiyen. Bir peygamberin meclisi. Çünkü neden? E burada kaç tane hadis-i şerif okunuyor?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 halkanın arkasına oturdu. Bir üçüncüsü de geldi. Şöyle bir baktı. Ne var ne yok derken çıktı, ayrıldı, gitti. Katılmadı. Ne burra la uhbirukum anin Size şu üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Buyur ey Resulullah dediler. Emma <gülüyor> hadum. Fa awa Allah fa awahu Allah.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 hiç başka bir nedenle değil. Mesela birini bekliyordum adam dedi ki otur burada ben şimdi geleceğim. O arada sen de yarım saat oturdun orada. Gibi de olabilir. Yemin eder misiniz? Sizi buraya oturtan sebep sadece ve sadece Allah rızasını, ilmini tahsildir. Yemin ediyorlar. Rıdvanullahi mecmuayn o zatlar. efendisi buyuruyor. Ema inni Tühmetellekum Velakinne Allah Yubahibikumül Hem de akşam yatsa arası olacak Ben bunu öyle hatırlıyorum hadiste Sana diyorum İbni Mace'de mi gördüm Akşam yatsa arası oturmuşlar Kainatın efendisi evabinleri falan kırmış Evine gitmiş Evden aceleyle çıktı yani O anda tabi vahiy geliyor Melekler geliyor Çıktı telaş böyle hatta nefesi de dar Tık nefes olmuş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 sevk eder, ruhların da nakliyatı vardır, kargo var ya kargo, Ruh, ruhlar içinde ka kargo var, kargo tamam mı? telefon edersin, eve teslim alır, getirir. şehitlikten alır, zincirli kuyuya götürür zincirli kuyudan alır, şehitliğe getirir ha. zindan arkasına götürür mezallara, böyle melekleri var, develerle yani bu tabi cisimler e, itibariyle konuşuluyor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 اِذَا دُنْيَعَةِ الْاَمَانَةُ فَنْتَظِرِ السَّعَى Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. اِذَا اِذَا اِذَا اَمْاةُ Nasıl zayi edilir sorana? اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلَا غَيْرِ اَهْلِهِ فَنْتَظِرِ Vazifeler, yetkiler, görevler ehli olmayan kişilere teslim edildiği zaman kıyameti çok yakında bekle. Bu yeni mi oldu? Bu yeni mi oldu?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 o yerken subhanallah dediğini bizim kulağımız duyuyordu diyor İbn Mesud. Buhari de sahabenin imanıyla gel desen boy ölçüş. Onlar mucize zamanında neydiler e şimdi? Kainat efendisi eline taşlar aldıydı değil mi çakıl taşları? Siz çakıl taşları ne Subhanallah ben diyor subhanallah ben okuyorlar. Ebu Bekir Sıddık'ın eline ve herkes duyuyor bütün cemaat. Ebu Bekir Sıddık'ın elinde de teşbih. Hazreti Ömer'e verdi.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 ya lalle. <gülüyor> Tarane ni çekiyor? Ulan, merkem Sübhanallah ben ni çekiyorum bu üstünden. E, merkep ondan ne oluyor? hayırlı oluyor. Senin araba da senden hayırlı oluyor. Bindiğin arabanın çeliği, demiri, he? Egzoz, şarjman, bilmem ne, bilmem ondan adını neresi ise. Hepsini ne yapıyor? Sübhanallah'ı ve hamdi okuyor. Bunun hakkında ne var? Kaynak Kur'an var. <gülüyor> ve inni şeyin şeylerden hiç bir şey, eşyadan hiçbir varlık yoktur ki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 Güneş açtı mı anam? Tabi kıpır kıpır, şehveti de tahrik eder. Sıcak havalar kafasına vurur her türlü. Ondan sonra bir dünya ne güzel şimdi nerede yüzeyim, nerede gezeyim, ne yapayım ya? İşte diyor siz mi bu güneşe aya, siz, siz mi bu dağlara taşlara, siz mi bu bağlara bahçelere aldandınız? Alın sevdiğiniz dünya uğrunda amelleri terk ettiğiniz dünya efendim ibadetleri terk ettiğiniz dünya buyurun yanın onunla beraber diye atacak yoksa burada cehennem bir acı onlara vermeyecek yani güneş ay bir azap hissetmeyecek çünkü sorumluluğu almadılar biz emaneti arz ettik fe beyne yâhminlâh iyi yaparsanız cennet var dediler ki cennet iyi ama kötü yaparsak cehennem var ya Rabbi biz serbest miyiz? mevla buydu ki serbestsiniz serbestsek biz almayalım dediler niye? ya cennet iyi ama dediler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 de değişici Cumhur Benden iyisi kimse olamaz diyor Ya bu kadar insanın Sorumluluğu senin başına ne yaptın Abdülaziz gibi zat Adalet timsali diyor Efendim Hesabım bitmedi diyor ya o Hesabım diyor Mana aleminde göre diyor sana ne oldu diyor Şurada bir köprü kırılmış Geçen bir keçinin düşmüş bacağı kırılmış Hala onun hesabındayım diyor ya sen her gün oyuk açıyorsun, çukur açıyorsun, içine düşen ölüyor ya. Adama diyorsun ki ya bu... Şimdi şimdi! Nasıldır? Reislik nasıldır? Liderlik nasıldır? Nasıl hoş bir şeydir? Koltuk, makam, mevki nasıl tatlı geliyor? Diyorsun sonunda ateş var. ki, bunun sonunda ne var? Kardeşim bunun sonunda bak iyi yaparsan cennet var ama çok tehlikeli. Aksi takdirde cehennem var adam diyor ki yok canım ben hiç cehenneme lüzum kalmaz. Ben yaparım diyor, iyi yaparım diyor falan.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 biz emaneti her şeyi arz ettik. Dediler almayalım. Ve hamele el insan. insan. dedi yükle bana. Ve yüklendi. Ve şimdi bu yükün altında eciliyoruz. Allah bize kolay taşıttırsın inşallah. Şimdi bak helallar emanet, haramlar emanet, emirler emanet, nehiler emanet, abdest emanet, cünüplükten yıkanmak emanet, beş vakit farza riayet emanet, oruç emanet, zekat emanet, nikah emanet, hepsi bir emanet. Kadınların sorumluluğu evleniyoruz emanet çocuk çocuk doğuruyoruz emanet emanet emanet yani illa emanet ayakkabı mal emanet değil yani hepsi sorumluluk onun için elalal iman elimenle emanetele emaneti olmayanın imanı yoktur diyor yani kamil imana sahip değildir ne demek bir adamda güvenilirlik vasfı yoksa bu insan kamil bir imana sahip değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten evvel olacakları haber veriyor. Hüzeyfer radıyallahu anh bu hadis-i bir vadim. Acayip bir hadis. يَنَامُ الرَّجُلُ nevmete فَتُكْبَضُ emanetu min قَلْبِهِ Allah Allah فَيَظَلُّ اثَرُهَا مِسْتَ Adam diyor ahir zamanda nasıl olacak biliyor musun? Ya adamları huyu değişiyor falan diyorlar ki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 Ondan sonra elinde bir hafif sertleşme izi kalır ya adamın kalbinde emanet vasfından böyle bir iz kalacak diyor. Hiçbir güvenilirlik vasfı kalmayacak diyor. Tümü <gülüyor> sonra bir daha uyuyacak. Yani zaman geçtikçe bozulacak yani. Birkaç sene sonra fetuk bozu tekrar alınacak. Daha eseri azalacak. Feyusbihun nas yetabayun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 cerrah. Lükül ümmetin emin ve emin ümmetin Ebû Cerrah. Her ümmetin bir emini, güvenilir adamı vardır. Bu ümmetin emin vasfına sahip olan kimdir? Ashere-i Mübeşşere'den Ebû Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhaset hazretleridir. Onu gönderdi. Böyle seçiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şerlilerin, kötü insanların, güvensiz insanların yetkili makamlara gelmesi Kıyamet alametleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La tekû musâh. Kıyamet kopmayacak. Hatta taktülû imamekûm. O kadar ileri gideceğiniz ki başınızdaki yöneticiyi öldüreceksiniz. Nereden başladı? Hazreti Osman'ı şehit etmelerinden başladı. Hazreti Ömer de şehit edildi ama onu diyemeyiz. Çünkü Hazreti Ömer'i şehit eden Müslüman değildi. Ebu Lüle. Ama Hazreti Osman hadisesinde Efendim, Müslüman geçinenlerin efendim tehlike oldu. Onun için imamınızı öldüreceksiniz. Yani liderinizi öldüreceksiniz ve techteli liubes yafikum kılıçlarınızla birbirinize gireceksiniz. Ta o zamandan başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmeti, la il Kılıç benim ümmetimin arasına. Müslümanın Müslümanla savaşı.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 İdakanatu sizin başınızdakiler en hayırlılarınız en iyileriniz olursa ve gniyakum şumahakum zenginleriniz de en cömertleriniz olursa ve emrukum şura beynekum işleriniz aranızda istişareli olursa tazahurlerdi khayrulakum o zaman dünyanın üstü size altından hayırlıdır yaşamakta hayır var çevir tarafı, öbür tarafını ve <gülüyor> yöneticileriniz en beyinsiz en yetkisiz en akılsız kötü insanlar olursa ve gniakum buhalakum zenginleriniz en cimrileriniz olursa ve <gülüyor> mrukum yönetiminiz işleriniz karıların eline geçerse fe batnul min o zaman yerin altı size üstünden hayırlıdır yaşamakta hayır yoktur diyor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 Buyur. İzâ zâhara fîküm beni İsrail. İsrail oğullarında beliren alametler sizde de baş gösterirse vaaz etmeye de lüzum kalmaz yani. Tabi o zamanda biz diyemiyoruz ama biz yine vazifemize devam edeceğiz. Ama geliyor. Bak. İzâ kânetil fâhişetü fî kibârikum. Fuhuş zina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 <gülüyor> amma kına dedim yahu <gülüyor> kına olur mu sipsiyah ya kına sipsiyah olmaz ama sarı kına var ya o kına ile beyazı biraz gidermek sünnette var Ebu Bekri Sıddık'ın babası Ebu Kuhafer radıyallahu anh getirildi efendimize Mekke fethi günü yaşlıydı çok hepten beyazlamıştı Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem yani kına ile biraz bu beyazlığı kırın yani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 bu siyaha saçını boyayanlar Sakallarını Efendim böyle kuş güvercin şeyi gibi yapıp da e, Kenarlarını kesip e, Boyayanlar, siyaha boyayanlar gençliğe, Gençlere özenenler Gençlere benzemeye çalışanlar cenne. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden duyulacak Bunlar kokusunu bile duyamayacak Değer mi şimdi? Bu azaba değer mi? 500 senelik yoldan duyulan kokuyu sana nasip yok. İşte, hadisleri buradan okuyoruz. Kaynak soruyorsan Ebu Davud. Bak, git Ebu Davud da var. Nesai de var. Efendim, i̇mam Ahmed Ahmet de var. Hadis-i şerif sahih. Cendi kokusunu dahi duyamayacaklar. Tabi bu cendi kokusunu duyamayacaklar derken, acaba siyaha boyadıklarından mıdır meselesi mi? Yoksa onların nişanı siyaha boyamak mı? Meselesi de olabilir. Mesela haricileri anlatırken Resulullah Efendimiz zemme diyor. Biliyorsunuz Hz. Ali ile savaştılar ben size onları anlattım. Sima-ı muttehlik onların nişanları tıraştır diye buyuruyor. Buhari'de. Yalnız o eğer saç tıraşıysa ki saç tıraşıdır. Saç tıraşı haram mıdır? Değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ömreden çıkarken kaç defa tıraş etmiştir. Ama...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 İnsanları yola getirecek fakat bakıyorsun ayeti değiştiriyor, hadisi inkar ediyor, mezhebi inkar ediyor, öyle sapık fikirler üretiyor. Dolayısıyla hakikaten ilim de fasık insanlara nasip olma başladı. Bu da bir alamet. ''Vel mülk fisi gârikum'' Yetki de küçüklerinize düştüğü zaman. Çoluk çocuğun eline saltanat ve yönetim ve yetki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 İbn Mesud Allah anh buyurdu. Yeti <gülüyor> halen insanların başına bir zaman gelecek. Kesirun qurra'uhum, kalilun Hafızlık yapan çok olacak. Kur'an okuyan çok olacak. Tilavet yapan çok olacak. Cenazeye çağırsan gelen çok. Mevlide çağırsan gelen çok. Ama fıkı sorarsan fetva veren, doğruyu bilen, kaynağından sana cevap verebilen çok az olacak. Tuhfetu fi <gülüyor> Kur'an Kur'an'ın harflerine rahat edilecek.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 Dilenen çok, isteyen çok, veren az. O zaman gelecek. Yutîlûne fi'il hutbe-i yukassırûne sala. Hutbeyi uzun okuyacaklar, namazı kısaltacaklar. Cumaların en büyük bidatı. Nasıl kıldırıyor? İnne atayna kulü vallâh'la kıldırıyor. 20 dakika, yarım saat hutbe okuyor. Namaz, bir satır. iki satır hutbe. İşte bu kıyamet alametlerinden. İşte insanların üzerine o zamanlar gelecek diyor. Bak, hep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 Evliyaullah'ın meclislerinden ayırmasın. Efendi Hazretlerimize bağışlasın. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Allah dostlarının himmetini üzerimize daim etsin. Bizi de yollarında sabit etsin. Ee, yol bu. Bak bu kadar fitne anlatıyoruz, dinletiyoruz. Her taraf ateş kaynıyor. Allah böyle cemaatleri bu ateşin içinde İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşine koruduğu gibi koruyabiliyor. Allah kadirdir. Onun için kapılmayacağız inşallah. Oradan bir sel, buradan bir sel, fit nefesat karışacak. Ama bir cemaat, la tezelu taife ümmeti, zahiri ne la men hatta ala Ümmetimden bir cemaat, Allah bizi onlardan etten, hak yolda daim ve sabit olacak. Onlardan yardım elini çeken, onları yolda bırakanlar zarar veremeyecek. Kıyamet kopana kadar, Allah'ın emri gelene kadar. Güneş batıdan doğana kadar onlar o yolda devam edecek. Tabi azınlık da olabiliriz ama Allah bizi o hayırlı azınlıktan ayırmasın. Allah bizi sapıtan ekseriyetten muhafaza etsin. Amin. Yani dillerinizi nar-ı cahimden azat etsin. Amin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyle Salatu ve selamü ala sîde el murcelîn Muhammedü aleyhi ve s-salâh. Allah minnasil kěl jannah. Ma qarrib eliha min qabli ma'âmel. min qabli ma'âmel. Allah minnasil kěmün khair ma sallukum el nabiukum Muhammed sallallahu alayhi s-salam. Nâudibukum el sher ma istighath dikum nabiukum Muhammed sallallahu alayhi s-salam. Ant el istighan. Wa aleik al-bilâhulah pûlum ala kuwte illa Uzaktan, yakından gelenleri affeyle, mağfiret eyle, buradan dağılmadan mağfurun cümlesine eyle, ile hastalarımıza acil şifa, kanser hastaları, ameliyat olacaklar, tedavileri sürenler, zorda darda kalanlar, Ya Rabbi Alemin hepsinin hayrı Muratlarını ihsan eyle, sıkıntılarımızı aç Ya Rabbi, dertlerimizi derman halka ile borçlarımıza edalar nasip eyle. Ya Rabbi, askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle, yani Ya Rabbi bu kanı durdur Ya Rabbi Alemin, sen bu şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin abdü ve resulü <gülüyor> ya Rabbi. Ruhlarını hediye ile isal eyle, kabirlen nur ile ya Rabbi. İslam vatanlarını muhafaza eyle. Bölünmekten muhafaza eyle, hiç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ve ya nasirin ve ya hayran fatihin. Zerre kadar imanla ölmüş olan bu cemaatin geçmişlerine de ulaştır ya Rabbi. Ruhleri için el Fatiha.